Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Kolay kolay perşembe pazarı Günaydın sevgili Açık Radya dinleyicileri. Bugün aslında biraz dünyayı gezeceğiz. Londra'daki son olaylarla ilgili başlayacağız ve ama dünyadaki diğer yerlerle bağlantılarını ve aslında İstanbul'da nasıl bir bağlantısı olabileceği üzerinde e, tartışıp konuşup e, değerlendirme yapmaya çalışacağız. Belki bazı düşünce yolları açabiliriz e, birlikte, düşünerek, konuşarak e, Koran'la birlikte yapacağız. Dün e, Zizek'in e, Radikal gazetesindeki e, yazısı Dünya'nın Tüm Yanmacıları Birleşin. Bize bazı şeyleri çağrıştırıyordu zaten. Şimdi neden bahsediyoruz? İlk önce isterseniz bir olaydan bahsedelim. Ne oldu Londra'da? Yani durum nedir? Sanırım Ağustos'un 8-9'u gibi, yani ilk iki haftasından bir tanesinde. Mark Dugan, polis tarafından Tottenham Hale'de polis tarafından vuruluyor. Ve bir anda e, mahalledekiler ayağa kalkıyorlar e, ve e, polis karakolun önünde toplanmaya başlıyorlar. E, ama burada sadece bir protesto eylemi var. E, ama bu protesto eyleminin içinde bir kız, 16 yaşındaki bir kızı polis e, copla vurduktan sonra olaylar çarından çıkıyor. İşin enteresan tarafı bu, bu mahallede kalmıyor. E, çok hızlı bir şekilde diğer mahalleleri, Hackney, diye geçen bir mahalleye de sıçrıyor. Daha sonra durdurulamaz bir halde iki hafta boyunca çok ciddi bir yağma durumu gerçekleşiyor Londra'nın çeşitli mahallelerinde. Şimdi bu mahalleler e, nerede, niye bu mahalleler, ne oluyor bu mahallelerde diye şöyle bir düşünmeye başlarsak. Aslında dünyada çok... E, e, dansını gördüğümüz bazı ekonomik düzenlerin ve şehir düzenlemelerinin yansımalarını izleyebiliriz gibi geldi bana. Dolayısıyla da bu konuyu ve bu daha çok gençliğin başlatmış olduğu bu konuyu ve şehirle bu kadar bağlantılı bir konuyu programımızda mutlaka ele almamız gerektiğini belki de hani ileriki programlarda da defaatle buraya tekrar dönmemiz gerektiğini düşündüm. Şimdi bu e, Londra'daki bu e, yağmacılık ve isyan e, haritasına baktığımız zaman e, Londra'daki en fakir alan haritasıyla örtüşüyor bu. E, ama enteresan bir şekilde e, ben bu e, Londra'daki olayları daha önce de programda bahsettiğimiz İnron'un ortak bir e, mail grubundan takip et, ediyorum. E, ve o, o mail grubundaki... Bazı yazılar, gazetelerde medyada çıkmış ve forward edilen yazılardan takip ettiğim kadarıyla aslında bu bir açlık, bu bir tamamen fakirlik dolayısıyla oluşmuş bir hareket demek çok zor. Ama belki bir umut fakirliğinden, belki bir fırsat fakirliğinden, önünü görememe fakirliğinden bahsedebiliriz diyordu bazı yazarlar. İzlediğiniz <gülüyor> İlk başta aslında hemen İngiltere basınında bu çocukların tamamen çeteyesi tamamen işte çağrından çıkmış hatta feral artık dizginlenemeyen Feral e, Gençlik, Feral Youth diye adları geçiyordu. Böyle bir e, gruptan oldukları söyleniyordu. Ama daha sonra bazı e, araştırmacılar, bazı gazeteciler biraz daha e, yakından kameraları ve mikrofonları tutunca... ...aslında içlerinde e, orta sınıftan da bayağı insan olabildiğini gördüler. Grafik e, dizaynerler, e, hatta e, işte, öğretmenler bile... ...olayların bazı bölümlerinde bu olaylara katıldılar. Dolayısıyla bu bir aslında bir nebzeye kadar da bir mahalle ayaklanması olarak düşünülebilir. Yani orta sınıfın da bazen katıldığı ama tabii orta sınıfa daha çok yönelik bir yağma girişimi. Şimdi bir de yağma durumu var. Yani... Bu bildiğimiz 80'lerde doksanlarda, altmışlardan beri do, e, gördüğümüz bir sosyal e, hareket değil. Yani bir e, protesto girişimi değil. Bir e, politik bir çıkış değil. Arkasında bir, bir şey yok. Evet değil mi? Arkasında herhangi bir ideolojik... E... Politik bir sözü yok. yok evet. Ortaya konan politik bir söz yok. Ama acaba politik değil mi? Yani yağma. Bu da çok enteresan. Ve özellikle alışveriş merkezleri. Evet. Yağmalanıyor. Evet. Bauman'ın da söylediği evet. bu, yani tüketici olmaya çağranan e, tüketici tüketim tutkunu haline getirmeye çalışan ideolojiye karşı ironik bir tepki olarak niteliyor bunu. Yani çünkü. Bu alışveriş merkezleri, yani Portekizli'nin işlettiği bir kafe dışında bütün e, yağmalanan yerler mağaza evet. e, ve özellikle zincir mağazalar. Bu da çok enteresan. Yani hani, küçük esnafın şeyi değil. Yani küçük esnaf da var. Yağmalanan yerlerimiz. Küçük esnaf da arada kaynıyor evet. ama yani hepsi mal satılan yerler. Yani kafeler, restoranlar değil. Bu, bu çok önemli. Yani evler sonuçta, değil. Evler değil. Evet. Yani zenginlerin mekanları da değil aslında. Evet. Aslında orta sınıfı çok ciddi bir şekilde vuran. Ama bir sözü de olan yani bu yağmalama biçimiyle yani çok ciddi sözler söyleyen bir şey şimdi kim bu çocuklar diye baktığımızda bu sefer mesela Los Angeles'taki Rodney ya da Watts isyanlarındaki gibi de değil durum ya da daha önce 80'lerdeki İngiltere'deki isyanlar gibi de değil durum yani sadece zenciler de değil bu da önemli. Evet. Fransa'daki, evet. Paris'tekilerle benzerliği var mı? Ee, onu da e, aslında tam bununla ilgili de e, bayağı ritti e, çalışma da var. E, var. Evet. Benzerlikleri var. E, bazı farklılıkları da var. Buradaki önemli nokta yani e, burada tamamen ırk e, üzerinden değil... E, Hasidik Yahudilerin dahi olduğu söyleniyor bu grubun bazı dönemlerinde aralarında. Yani bu hani e, dolayısıyla e, ma, <gülüyor> e, medyanın yaygınlaştırdığı ve hani e, politikacıların yaygınlaştırdığı multikültürel bir yağma aslında. E, tabii yani göçmenler var. E, göçmen olmayan orta sınıflar ve alt sınıflar var. Hepsi bir araya geliyor bu e, şeyde tepki hareketinde. Şimdi e, nerede oluyor? Doğu Londra'da oluyor. Burada çok ciddi bir e, soylulaşma ve çok ciddi bir e, emlak e, fiyatlarında artış söz konusu. E, bu e, bu durumda orada yaşayan insanların oradan ev alma şansı özellikle böyle bir gençliğin yok. Yani bunu gitgide görüyorlar. Orada tutunabilme şansları bile yok. Evet. Aynı zamanda burada Olimpiyatlar da e, burada özellikle e, inşa ediliyor Olimpiyat kenti buraya yakın bir yerde inşa ediliyor ve buraya çok ciddi bir baskı da uyguluyor Olimpiyat kenti bunun üzerine de daha uzun süre diye düşünmek lazım e, e, bu, bu e, çocuklar yani hem mahallelerinde yaşayamayacaklar buradan ev alamayacaklar daha da kıyıya gitmek zorundalar ve bir şey de, yani bir şey daha var ee, üniversite fiyatları İngiltere'de e, ...faiş bir şekilde dönüştü çok yüksel yani artık bu çocukların hani üniversiteye gitme şansı zaten yoktu hiç yok öyle bir durum var ee, Temmuz'da çıkmış bir yazı var ee, ve bu aslında bu olayları neredeyse önceliyor ve uyarıyor bir şey olacak diyen bir yazıya e, denk geldim ve bu yazıda şey diyor e, var olan e, genç gençlik kulüplerini, sosyal e, merkezleri kapatmış e, İngiltere hükümeti ve hani bu çocukların zaten son alanı, son dar alanı ve burasını da sıkıştırdıkları zaman hani bir yerden bu çıkacak zaten derken zaten e, yani a, bir ayak almadan bu iş patlıyor. Yani böyle bir gitgide hani e, mekan olarak sıkışan, zaten ekonomik olarak sıkışık, umut olarak sıkışan Geleceği görme anlamında sıkışan bir gençlik, e, politik bir şekilde de e, herhangi bir bağ yaratılmamış. Yani 80 kuşağıyız, biz de öyleydik, biz de öyle zaten yetiştik. O bağların hepsi kopartılmış, gitgide e, söndürülmüş. Böyle bir gençlik sadece e, alışveriş etmek gibi bir alternatif önlerimiz önümüze açılmış. Ee, yani bütün burada özgürsünüz diyor. Burada özgürsünüz. Sistem size yolu ama gösteriyor. Oradan, ama ama yapamıyorsunuz. Ama yapamıyorsunuz. Evet. Şimdi hani hakikaten görünmez bir engel var çünkü. E, hani daha fazla <gülüyor> bir baskı nasıl olur? Yani bu çocuklardan ne yapsın? Denecek noktalar. Yani tabii ki çeteler ve hani bunun altında çok ciddi başka dinamikler de vardır. Ee, yok sayılamaz. Ama şöyle bir durum var. Yani e, tabii ki bu alt en altta olan bir e, suç durumu var ama buraya, buraya itilmemek, buraya çekilmemek an meselesi. Durum meselesi yani Burada hakikaten kader meselesi neredeyse. Yani evet. O ba, belki o sokakta o gün bulunmak ya da bulunmamak ya da bir arkadaşının bu çeteye bağlı olması ya da olmaması meselesi. Yani bu durumda olan bir sosyallikten bahsediyoruz. Bu çok önemli. Yani yok değil buna hani İngiltere basınında ve politikacıların özellikle söyleminde çeteler işte şöyle şu suç bu yani tabii bu var. Bu her zaman da vardı ama çok e, ciddi bir şekilde Sosyal durumlardan dolayı buraya itilmiş olan da büyük bir nüfus var. Evet, Loik Wakanın son Toplum ve Bilim dergisinde çıkan yazısında bu disiplin toplumunun inşası yeniden inşasından söz ediyor. Yani bir tür fukocu bir makale aslında. Yani geçmişte nasıl disiplin toplumu inşa edilme çalışıldıysa ve bunun sonucunda işte bir güvenlik sistemi toplumdan ayrıştıysa yani cemaatlerden ayrıştıysa bugün de yeniden yeni bir sarmalın içine girdiğimizi söylüyor e, bu şey e, lojik bakan e, ve e, şeyin azalacağına e, disiplin e, şeylerinin e, önlemlerin arttığına yani her tarafta kameralar şimdi İstanbul'da da Londra'da da, değil mi? bu arada bu da çok önemli evet. çok önemli bir şey söyle olsun Londra dünyanın en fazla kamera olan kenti Evet. Yani bu, bu, bu da, da tesadüfi değil. Çok hızla değil. sardı. Bütün sokakları sardı. Bugün evet. hani olayların izlenmesi de İstanbul olabilir aslında. Televizyonlarda falan görüyoruz. Yani neredeyse kamera olmayan ara sokak kalmadı. Yani bırakalım ana caddeleri. Evet. Yani kent merkezinde bütün ara sokaklara dahi kamera konmuş durumda. Bu Şimdi da çok acayip Zizekin, bir şey. dünkü yayınlanan şey. Bu da çok aslında global bir, evet. çok global bir durum. Çok global bir durum ve bunun çıkış noktası da. Şu anda adını hatırlamayacağım ama çok hoş bir şekilde bunu yazan bir Yahudi İngiliz yazar var. Ve bunun çıkış noktası da İsrail'deki aslında güvenlik teknolojisi. Yani bir savaştan üreyen bir teknoloji bütün dünyanın baş şehirlerinde kol geziyor. Yani bu bir Onun savaş teknolojisi Onun soft veri ve hard veri kullanılıyor. Yani evet. yakında şehirlerin üstünde her onlar uçarsa çok şaşırmayalım o zaman. Bence bu durumlardan sonra gerçekten... E Bilim kurgu değil söylediğin. Yani büyük şehirlerde şimdi Zizek'in dünkü e, makalesindeki özetlenerek çevrilmiş bu şeyden e, bir İngilizce yayından e, yaklaşık e, bir ay önce ya da bir, bir ay demeyelim yakın bir zamanda yayınlanmış 19'unda yayınlanmış bu ayın. E, dolayısıyla bu makalede de e, aynı şeyi söylüyor. Yani bir şey eğer kısmi bir şeyse yani bir isyan bir olay tek başına bir olaysa bir kere oluyorsa bu bir tesadüftür. Bu belki bir e, yapısal olmayan bir e, şeydir fakat tekrarlanıyorsa ve yapısal bir şey kazanıyorsa, genişliyorsa yani bu disiplin toplumun inşasıyla birlikte de bu bir anlam kazanıyor zekin söyledikleri. Çünkü o zaman ekonomik kriz, durgunluk vesaire yani aslında nasıl bir çıkmaza doğru gittiğini gösteriyor. E, bu sistemin. çıkmazın çok dibinde yani çok ö, ö, ortasında da emlak ve şehirlerimiz var. Yani bu bu durum hakikaten neoliberal kentle çok bağlantılı bir durum. Yani gitgide neoliberal kent soylulaşmayı en birincil politikası haline getirdi. Yani bugün Ne山市'in söylediği şey e, bu bu e, gördüğümüz durumla birebir örtüşüyor. Bu artık sadece orta sınıfın üst orta sınıfının gidip bir mahallede ya da sanatçıların bir iki tane emlak alması falan değil. Soylulaşma dediğimiz şey en önemli Neoliberal ekonomik araç bugün. Yani kentler hakikaten çok hızlı bir şekilde dönüşüp ne olduğu belli olmayan bir emlak balonuna çevriliyor. Bu ideolojiyle de eş zamanlı oluyor. Aslında her ne kadar bu olayların arkasında bir ideolojik şey yoksa da fikir. Ama mesela bu Hayrettin Karaman'ın açıklaması vardı. Yazısında da, köşe yazısında dile getirdiği. Yeni Şafak'ta hani ayıralım mahalleleri. Çünkü... <gülüyor> Şimdi ya. mesela bütün bu şeylerde Ege kıyısında falan yazlık yerlerde içki içip Ramazan'da işte müzik çalınıyor sokaklarda ve barlar sokaklara doğru genişliyor Beyoğlu'ndaki gibi. Ama buna karşı hani bu tüketim imkanlarına sahip olmayan bir kesim de tamamen kamusal alanlardan mahrum yaşamak zorunda. Onlar ya işçi ya işte şey tarlada çalışan insan falan onlarsa bu tatil yörelerinde tamamen köylere doğru kaçıyorlar ve evlerine kapanıyorlar Mesela çok enteresan bir kırılma var bu açıdan. Yani kamusal mekanın ortak kullanım imkanları ortadan kalkıyor. Ne diyorlar? Bir tek alışveriş merkezi yeni kamusal alan mı acaba diye tartışmıyor muyduk? Zaten biz de burada konuşuyorduk. Yani evet. gerçekten yeni kamusal alan bir tek alışveriş merkezi Onun kaldı. Onun dışında yok. Bu da evet. çok acayip bir şey. Yani tüketmeden aslında kendini hep kötü hissedeceğim bir alan alışveriş merkezi. Yani bugün imkanı olan insan bile bir alışveriş merkezine gidip bir hani Kahveç. parası olmadan bir otursun bakalım. Evet. Ya i̇ki kere gitsin ne hisseder yani bu çocuklar her gün bunu yaşıyorlar yani yani her boş vakitlerinde bunu yaşıyorlar bu çok acayip bir şey. E, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki bazı şey. şey yok mu yani oturdun mu para ödemek zorundasın ancak üst katlarda çatılarda vesaire böyle daha gençlere dönük daha alt sınıflara dönük e, eğlence yerleri var ama bunlar gerçekten bakımsız ve şey hani daha fakir insanlar için oralarda barınabiliyorlar ama hiç parası olmayan işte atölyede çalışan falan gençler gelip hani küfrede küfrede böyle istiklal caddesinde dolaşıyorlar ve bu özgürlüğü tadıyorlar. Yani hiç olmazsa küfretme özgürlüğünü tadıyorlar ama ayrıştığı çok belli insanların o kamusal mekanı kullanırken bile ee, ama işte bunun şeyi yapılamıyor. Mesela Türkiye'de böyle bir hareket olması e, sanki imkansız gibi çünkü al sınıf gene burada cemaatisi bir savunma şeyi içinde kendi mekanlarını hani bu Londra'daki olaylarda Türk esnaf karşı çıkıp gelsinler buraya da derslerini alsınlar dedi ya <gülüyor> <gülüyor> ilginç bir şey var çünkü herkes e, bu şeyi tam kendi açısından yorumlar hale geldi hı hı. dünyada da böyle yani kendi e, bence şu anda bakıyorum. yani şimdi biz dünyadaki büyük ekonomik krizi yaşamadık. Hani e, gerçekten e, şimdi İngiltere'de gerçekten çok ciddi bir felaket bir durum var yani hani e, bankalarla ilgili işte emlak e, sektörü ile ilgili çok felaket bir şey yaşanıyor. Yani ben de onu şöyle e, kişisel bir deneyimimden hissettim. E, bir arkadaşımın e, arkadaşı e, İngiltere'de iki tane master yapmış hukuk konusunda Türkiye'ye gelip İngiliz öğretmeye kalkıyor. Yani evet. hani felaket bir durum. Bu. Ama alt sınıflar için öyle değil. Yani yoksullar daha çok yoksullaşırken ha, evet, onun... zenginler daha çok zenginleşiyor evet. sanki. Şimdi, yani orta hani... kesimde çok evet. büyük kırılmalar var. Alt kesimde hani başka ne bileyim bir Türkiye'ye gelip burada iş arama düşüncesi bile oluşamıyor. Dolayısıyla yani üstteki bütün üste çıkma bir şeyler yapma gayelerinin hepsi boşak çıkıyor. Yani her şey. Evet. E, Allah'tan Türkiye'de yıkılıyor. şu var. iki tane şey var. Bir tanesi siyaset bu şeyin yeniden yapılandırılmasında zenginliğin önemli bir rol oynuyor. Ciddi bir asansör vazifesi oynadığı için yani ben sana ]ların... çok katılmıyorum açıkçası. O, o, yani kişisel bir göz, yani kişisel yorumum olarak değil gözlemlediğim şey olarak gençlerle konuşmamdan dolayı. Belki şu anda çok büyük bir ekonomik baskı yok. Çok büyük ama şimdi çok büyük bir kentsel dönüşüme gidiyor ve Türkiye aslında bütün ekonomik e, ...istikrarını bu kentsel dönüşümden... ...yani emlak sektöründen çıkartacak. Bu balon bizde de patlayabilir. Ve bu balon daha patlamadan bile... Evet. ...yani eğer kenar mahallelere gidersek... ...orada gördüğümüz durumlar... E, ...bütün bu sinyallerin... ...ipuçları var. Çocukların söylemlerinin hepsinde aynı ipuçları var. Şöyle bir durum var. Yani işte mesela ün ile ilgili konuşursak... ...Çekmeköy'de bir tane lise var... ...17 tane dershane var... O dershanenin hiçbirinde, Çekmeköy'de, site dışında okuyan e, gençler yok. Bu ne demek? Yani o gençlerin hiçbir tanesinin üniversiteye gitme umudu yok. Yok. Ya, bu, yani gitgide sistem bazı noktalarda keskinleştikçe, e, daha doğrusu e, İngiltere'deki gibi esneklikler azaldıkça burada işte birikimler ve hani bazı sorunlar başlıyor. Evet ama Yani bir buraya küçük bir parantez açacağım. Ee, dediğin çok doğru. Yani sistem giderek daha hale geliyor Türkiye'de de. Ama e, geçmişte Hat imam hatip okullarıyla ve evet. şeyle yani bu esneklik sağlandı bunu evet. bizzat e, şeyin Tayyip Erdoğan'ın danışmanı e, bir profesör söylemişti. Yani biz aslında İslami değerleri öne çıkararak Gençleri eğitmek istedik ama yap, Peki, ya yapmak bugün... istemediğimiz başka bir ikinci işi yaptık Peki, o bugün... sayede dedi. Hı -hı. E, alt sınıftan insanların yönetici olmasını sağladık. Kaymakam oldular, mülkeyi bitirdiler, binler ne oldular. demokratik bir şey. Demokratik ama bugün... diğer taraftan bugün yani ikinci şey de şu. Sanırım benim söylemek istediğimi e, Bilmiyorum yani onu önceden tahmin etmem zor ama e, şeyin e, bugünkü taşeronlaşma sistemi içinde askeri ücretle çalışan 15 yıllık işçiler var. Şimdi bunu görmek gözlerimle gördüğüm bir şey olduğu için bunu görmek beni şaşırttı. Üstelik de o iş için her şeylerini feda etmeye de hazırlar yani o işi ellerinde tutabilmek için. Bu müthiş bir kölelik sistemi gibi. Türkiye'de de benim hissettiğim, gördüğüm televizyon programlarından falan da izlediğim. E, yani e, bu gençler eğer e, biraz daha Müslüman e, bir yaşam tarzını benimsemek durumunda e, böyle bir seçim yaparlarsa, böyle bir aileden geliyorlarsa, onların da hakikaten o esneklik içinde yer alma şansları çok yüksek. Ama değilse, Alevi ise. Evet zaten yani, sistem ayrımcılığı burada ortaya çıkıyor. Kürtse. Evet. Yani hani e, Kürt Alevi ise ya burada hani hakikaten çok zor durumlar e, var. Hani bunları atlayamayız. E, sol hala işte kendini solla özdeşleştiren ama bir yandan da e, çatlıyla da özdeşleştiren e, kimlikler var. Mesela bu çocuklardan bir tanesiyle konuştuğumda e, eskiden futbol sahası olan e, bir alanın üstüne site inşa edilmiş. Ve o sitenin içinde de bir alışveriş merkezi var. Şöyle diyordu, o alışver alışveriş merkezine bütün mallar bize geldiğinden önce geliyor. İlk önce onlar kullanıyorlar, sonra biz kullanıyoruz. Ki böyle bir şey olmadığını biliyoruz. Yani artık hani e, herhangi bir yerde daha lüks mallar daha önce gelmiyor. Türkiye'de her yere aynı anda her şey ulaşıyor neredeyse. Tabii. Ama bu bir his. Yani bu çok anlamlı bir his. Ne kadar hani belki bizim orada e, e, biraz hani... Belki de bizi etkilemek için bunu söylemiş olsa bile bunu söyledi. Bu laf çok ciddi bir laf. Yani bir, hani e, göreceli bir yoksunluk hissinin olduğu. Hani bir yerden sonra o kaymağın içinde olmayacaklarını, olmadıklarını ve olmayacaklarını hisseden bir gençlik Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde var. Hani bunu bunu görmemezlikten gelemeyiz. Yani daha önceki programlarımızda da söylediğimiz şöyle bir şey var. Yani Bazı küçük alanlar açarak bazı önceden görüp bunlarla ilgili çalışmalar yaparak bazı belki ileride yaşanabilecek sorunlarla da ilgili bir şeyler yapabiliriz gibi geliyor şu anda. Yani bir kriz yaşamadan, bir büyük olaylar görmeden çünkü ee, çok ilginç bir şey daha var. Ee, bu e, Londra'daki durumla ilgili bununla da bir e, paralellik kurmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce Atina'da olimpiyatlar oldu. Onların ne, neye sonu biliyoruz. Atina battı. Şeyde, Londra'da da olimpiyatlarla ilgili bir bağı kesinlikle var bu durumun. Bir sürü insan buna... E, evet, Başbakan İstanbul'da yakında olacak diye 20 sene içinde umut vaat ediyor... Herhalde İstanbul'da da aynı şeyleri o zamana bırakmak lazım. Yani mesela ne oluyor? Ee, Hackney'de yine yani olayların olduğu yerde, e, amatör futbol takımlarının e, antrenmandan yaptığı sahaya e, çok büyük bir şey inşa etmeye kalkıyorlar. Ve bütün var olan tek yeşil alan, var olan tek alan çocuklar için belki de. Bunun, bu, burası yani olimpiyat e, komitesinin isteği üzerine ellilerinden alınıyor. Ya yani bu yani hani uluslararası aslında kendi e, televizyon reytinglerini düşünen bir komite yani. Ama bundan dolayı haknedeki mahalledeki çocukların e, hayatlarındaki tek alanları yok oluyor. E, bu daha da hani en basit bir şey. E, belki de yani Türkiye'de olimpiyatların İstanbul'da olmamasına duacı olmalıyız. E, çünkü e, yani en ufak bir söylemde bile ee, hani belki olacak fında bile e, Atatürk Olimpiyat Stadyumu yüzünden Ayazma Mahallesi gitti bugün üzerinde bir site inşa ediliyor yani ve bunların hepsinin çok e, hani 5-10 yıl içinde hani arka arkaya gelen aksiyomleri var yani bunlar hepsi bir şekilde gelecek e, e, şehrin e, içine şehrin e, sorunları olarak dönecekler yani burada hani bu bu büyük dünya olayları büyük dünya e, oyunları şeyleri e, yüzünden o e, insanların var olan ciddi hayat umutlarını eğer ellerinden alırsanız bu hani <gülüyor> e, İstanbul'da daha İstanbul'da keskin da... bir çatışma yaşanabilir diyorsun şimdi arada bir takım tampon mekanizmalar var. İşte her zaman karşı çıkılan, keşke kapatılsaydı denen e, İmam Hatip okulları sayesinde aslında farkında olmadan geniş bir kesim kendi elitini yarattı ve bir şekilde çatışmayı erteledi belki geçmişte. E, sol e, kanat e, kimi zamanlarda bu gece kondulaşma şey sayesinde e, kent topraklarında daha e, demokratik her ne kadar e, biz plancılar, mimarlar Vesaire gibi insanlar karşı olsak da aslında bir şekilde bir takım tampon mekanizmalar vardı geçmişte senin söylediklerinden bunu anlıyorum ama bugün sistem o kadar katılaşıyor ki yani ee mesela bir mahallede bir futbol sahası futbol sahası değil aslında boşluk yani evet, kent evet. toprakları içinde bir takım Sağ boşluklar vardı evet. o sayede bir takım sporcular çıktı yani işte eski futbolcular Cemil. Yani büyük Cemil denen, Şenol Birol falan bunların hepsi mesela Kadırga'daki işte Cinci Meydanı'nda bulunan bir toprak saha. Burası şey değil yani bir spor sahası olarak düzenlenmiş bile değil. Sadece bir toprak sahanın olması bile orada büyük sporcuların yetişmesini ve mahallenin iftihar ettiği, kendisiyle özdeşleştirdiği bir takım yani spor starlarının ortaya çıkmasını sağlıyordu. Kasımpaşa'da da öyle işte başbakanı çıkardı yani o da futbolcu olarak oradaki şeyden yetişti yani evet. mahalli imkanlarla ve sonra oraya bir stadyum yapıldı. Şimdi bunların hepsi tüketile tüketile gelişiyor şimdi çünkü kapitalizm kent toprakları üzerinde şimdi büyük bir şeye doğru dönüşüm şeyine doğru gidiyor. Yani ekonomi neredeyse bunun üstüne kurulu. Çimento satışları öyle, işte banka kredileri öyle. Her şey buna bağlı. Yani sadece bunu şeyle irdeleyemeyiz. Yani sistemin sadece küçük bir parçası bu spor sektörü ya da işte bunun gelişmesiyle ilgili değil. Bütün kent topraklarının bu şekilde yeniden bir kapitalist sistemin dönüşüm şeyin içine girmesi siyasi otorite de bunun içine alarak. Bu dönüşüm sağlıyor olması. Aslında planlı kentleşmeye doğru gidiyormuşuz gibi gidiyor ama demokratik olmadığı için bu planlı kentleşme çok daha otoriter bir topluma doğru gitmeyi... ...bunun suç eğilimlerini arttırmasına karşı da daha baskıcı bir toplum olmayı getiriyor. Yani bu planlama modeli yani geçmişte de görüldü bunun örnekleri değil mi? Total tasarım ütopyalarının yani kentleri böyle bir bütün gibi tasarlarken aslında müzakere alanının hesaba katılmaması... Yani temsil kabiliyeti olmayan grupların burada yer alamaması yüzünden teknokratik planlama e, aletinin aslında açmazı bu. Çok büyük bir zaafı var. Aşil topu burası aslında toplumun. Çünkü müzakere alanı daraldığı için bu teknokratik planlama modeli bir anda sermayenin denetimi eline geçebiliyor. işte 5366 sayılı yasada olduğu gibi. Yani, zaten neoliberal şey. devlet de e, yani kendini böyle konumluyor zaten. Yani sermayenin önünü açmak. Yani bugün evet. devletin yaptığı her şey bunun üzerine zaten. Yani bir sosyal anlayışın hüküm sürdüğü bir, de, bir devlet görmek herhangi bir yerde bir devlet görmek çok zor. Ama işte krizlerde daha da devletin doğuşu bu. da böyle. Devlet harç toplamakla başlamış <gülüyor> biliyorsun. O, o harç toplayan kurumu sonra din bir şekilde Hayır, bu, bu sürdürülebilir bir şey yapmış, mi ama normalleştirmiş. Burada. Bu sürdürülebilecek mi? Bence herkesin bugün hani en büyük sorusu bu olmalı. Bu sürdürülebilir bir sistem mi artık? Yani bu hmm. bir yandan hani alt sınıfların çok tepkisini çekip ciddi sosyal e, patlamalar yol açtığı gibi ikincisi bahsettiğin çimentolar, betonlar hani her alanın yani do, Çevre açısından da imkansız hale geliyor. Yani Hakney'deki bu yeşil alan sadece sosyal olarak değil yeşil olarak kalan da belki önemli bir alan. Yani çok ciddi mesela olimpiyatlarla birlikte çok ciddi ağaç kesiliyor. Yani sürdürülebilir bir tarafı yok artık. Hani hakikaten biraz daha farklı düşünmek zorunda kaldığımız bir düzene doğru gidiyoruz. Yani neoliberal devlet, neoliberal kentler yaşanmaktan çıkmak üzere. Yani buraları hani artık biraz daha farklı düşün. ya yani bu İstanbul'da şimdi e, biz bunu görmüyoruz. Ama bütün bu kentlerde yaşanmış olan bütün dinamikler İstanbul'da şu anda e, bir sürü yerde, bir sürü katmanda yaşanıyor. Hani bunları atlamamak gerektiğini düşünüyorum. Evet çok büyük paralellikler var e, kentlerde yaşanan e, ve bu küresel kentlerin e, ortak meselesi hani geliyor. E, soyulaşmayla birlikte ortaya çıkan bu toplumsal ayrışma. İstersen bir ara verelim, <gülüyor> biraz daha daha geniş açıdan tekrar düşünmeye çalışalım. The Strike Boys'dan dinliyoruz, The Rhyme. Strike Boys'dan dinledik, The Rhyme. Londra'daki son dönem, Ağustos'ta yaşanmış olan olaylarla ilgili konuşuyorduk. Londra'dan dünyanın diğer kentlerinde olan bu sosyal hareketliliğe biraz kısa kısa değindik dan bahsettik, Fransa'dan bahsettik ve İstanbulla da hani bir bağlantısını düşünmeye çalışıyoruz aslında. Dünyadaki birbirlerini tetikleyen bu hareketleri düşünmeye çalışıyoruz. Ortak noktaları ne? Bu neoliberal sistemin oluşturduğu yeni neoliberal kentte oluşan dinamiklerle bu bağlantıları kurmaya çalışıyoruz. Şimdi. Biraz şeyden bahsetmiştik bu gözetleme şehrinden yani işte her tarafta kamera var polis giderek güçleniyor daha fazla polisle bu bahsettiğimiz aslında durum çözülmeye çalışılıyor ama ne oluyor? Yani daha fazla kamera ne işe yaradı Allah aşkına bu yağmur durumunda? Gerçi biraz daha şimdi Eylül'de falan daha farklı şeyler görebiliriz belki. Hani kameralardan izlendikten sonra ama bir yandan da kafalarını kapattılar çocuklar. Yüzlerini de örttüler. Yani daha fazla güvenlik bir anda anında çöktü gibi hissettim ben o noktada. Yani hiçbir yani yağmalamayı durduramadı. Peki kameraları kim izliyor? Yani bir de o var. <gülüyor> evet, çünkü bu bilgi pekala birisinin eline geçtiği zaman eğer demokratik bir şey yoksa özel bilgi halinde de kullanılabilir. Yani insanların hareketlerini kontrol ederek bir takım insanlar çıkar sağlayabilirler kendilerine. Ve bir ilginç bir şey daha var. Bu denetim toplumunda kullanılan gene toplum. Yani denetim toplumunun malzemesi gene toplum. Bir şeyden yaratılmıyor. Uzaydan gelen bir takım insanlarla yapılmıyor bu denetim. Hı hı. Dolayısıyla şimdi burada denetimi sağlayan Denetim toplumunun ögeleri içinde ayrışma ortaya çıkabilir. Yani çatışma bunun içinde de patlayabilir. Geçmişte gördüğümüz buna benzer olaylar var. İşte 6-7-Eylül olayları falan filan. Bunlar da hep devlet tarafından yönlendirilen bir şeye dönüşebiliyor da. Şimdi, ya da kontrolden çıkabilen bir anda Evet, kontrolden çıkabiliyor. Şimdi ben mesela çok basit bir şeyi merak ediyorum. En basit soru bu. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bu kontrol toplumunun ana unsurunu oluşturan işte şeyler güvenlik güçleri. Güvenlik güçlerinin ana şeyi malzemesi insan ve genç insandır. Yani güvenlik sistemini kurguladığın <gülüyor> zaman, çevik kuvvet değil, dediğin değil. zaman otobüs dolusu gençler Tabii. Kullanılıyor. Peki bu gençlerin geleceği nedir? Bir şey nedir? daha. Sorunlu lütfen evet. unutma. Bu parantezin içinde evet. eklemem lazım. Ee, güvenlik şirketlerinde çalışan hepsi genç ve genelde işsiz olan insanları ilk yönlendirdikleri noktada güvenlik şirketleri. Heh, tamam. Bu da güzel bir örnek. Yani çok güzel. Ama çevik kuvvettir öyle ve çevik kuvvetin yüzlerce, binlerce insanı 24, 24 depoladığı yaşında, bir yaşında. sistem olduğunu düşün. Bunlar gelecekte ne olacak? Emniyet müdürü mü olacak? Zannediyorsun? Yani o şeyi atlayabilecekler mi? Yani çevik kuvvet mensuplarının içinden nasıl bir filtre mekanizmasıyla bir e, şeye üst sınıf atlamak mümkün olacak? Yoksa 40 yaşına geldiğinde hala çevik kuvvet. ...mensubu mu olacak bu insanlar? 50 yaşına geldiğinde... ...yani sonra emekli mi olacaklar? Çevik güvenlik burada? görevlisi olacaklar, güvenlik şepleri olacaklar. Ya, yani şimdi burada şey var ama yani... O kadar sitemiz de olacak çünkü. <gülüyor> <gülüyor> çünkü her attığımız... ...yani toplu yine başın ucunu kadar... ...bir yerde sitemiz olacağı için... ...hepsi güvenlikle beraber... ...var olacaklar. Ya, tabii bu şey özel <gülüyor> üniversitelerin... ...kapıları var tabii ki yani eskiden... artık evlerimize de yani evet. apartman dairelerine de bence güvenlik koymak zorunda kalacağız <gülüyor> evet. şimdi kapıda çok enteresan bir şey görüyorum her site'nin kapısında mesela bir yabancıya çok e, aşırı şüpheci ve sert davranabiliyor ama bir mülk sahibine müthiş kolay bir e, şey sağlıyor tanıyorsa eğer saygılı ve şey kolaylığı boş evet. ver e, şey e, ...kurs alıyorlar, nezaket kursları. Ha işte, yani ama bu nezaketsizlikle de e, şey orantılı herhalde... ...çünkü tanımadığı insana da onu göstermiyor o zaman. O da bir, yani bütün hepsi bir, bir, bir söylemin parçası, hepsi aynı şeyin parçası. O, o zaman davranış kalıplarını düşünsene yani bütün bu bağımlı e, sistemler içinde çalışan insanlar... ...yani taşeronlar altında çalışan insanların hepsi bağlı oldukları sisteme karşı son derece uyumlu ama bağlı olmadıkları sistemlere karşı da çoğun derece çatışmacı olabilirler ve bu bu da çok ilginç bir şey yaratıyor. Toplumda girelim. Yani eskiden hani orta çağda cemaatler kendi içlerinde bölünmüş yaşarlarken aslında coğrafi bir bakışa sahip olmadıkları için diğeri üzerinde bir hak iddia etmiyorlardı ve yan yana yaşayabiliyorlardı. Yani bir tür bölünmüş coğrafyalarda yaşanıyordu farklılıklar. Ama ulus devletin bunu bu süreci homojenleştirmesiyle birlikte hukuk devletiyle birlikte bu sistem çözüldü. Yani cemaatsi güvenlik yapılır çözüldü. Şimdi tekrar bir tür post hukuk toplumuna geçiyor. Çünkü ayrı ayrı. O zaman ayrı hukuklar oluşacak. o Hayrettin Karaman'ın yazısı yani bu açıdan çok ilginç. O da işte farklı yaşam biçimi olanlar ayrısınlar diyor. Yani bunların bir arada yaşamalarının gereği yok. Yani birisi içki içiyorsa Ramazan'da öbürü de içmiyorsa e, aynı mekanı kullanmak zorunda değiller. Diyelim o zaman işte e, bir takım kasabalar şehirler böyle ayrışacak. Zaten ha, aslında özel sermaye bunu biraz yapıyor yani işte siteler evet. bu zaten. Yani evet. başına işte Atatürkçüyüz biz diyen yaz, yazıp Atatürkçü olmayanı kabul etmeyen siteler. Ee, sonra e, Greenium diye konaklar yapıp içinde o var olan e, yüzme havuzlarını betonla döşeyen siteler. Yani o sitelerin içinde zaten bu bahsettiğin ayrışma çok ciddi bir şekilde yaşanıyor. Evet o zaman da işte... Kamusal alanda bunu artık bu kadarını tahayyül etmek istemiyorum nedense. Yani o, ayrı, ayrı o zaman yani bunlar. kalelerin içinde yaşayan ortaçağın bile. Orta e zaten bunu biledir. Mike Davis yazdı biliyorsun kale şehir diye. Ama başka bir agorası var kale şehirlerin bile pazar yerinde <gülüyor> yani alışveriş merkezlerinde insanlar buluşuyordu. Farklı insanlar değil mi oraya mallarını getirip sergiliyordu falan ortaçağda. O zaman şimdiki şeyde de e, bu şeyler küresel markalar tarafından rehin alınacaklar o zaman bu. E, kapatılmış alanlar. Çünkü ancak onlarla iletişim kurabilen küresel markalar ve e, şeyler olacak. Tüketim şeyleri. E sanırım sen cek, cek diyorsun ama oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> zaten şu anda bu, bunu yaşıyoruz. Yani. Evet. İstanbul'da bu çok ciddi bir şekilde böyle yaşanıyor. E, bir beş on senedir böyle yaşanıyor. Evet alışveriş merkezlerinin en hızlı geliştiği kentlerden biri İstanbul olduğunu biliyor musun? ya yani Avrupa'daki ne kadar güzel, bak, kentlerin işte, hiçbirinde İstanbul'daki alışveriş bol. merkezleri yok. <gülüyor> sayı olarak, orantı olarak yani gerçekleşen alışveriş merkezler açısından bakıldığında İstanbul herhalde ancak Çin'deki falan bir kentle karşılaştırılabilir. Avrupa'daki kentlerle karşılaştırılamıyor büyüme oranı açısından. Ve yani her noktası güvenlik kameralarıyla olan bir kamusal olan alışveriş merkezleri de. Yani hiçbir şekilde orada hiçbir hareketiniz... Ee, bu, bu yandan da tabii bu çok enteresan bu gençlik tüketim kültürüyle il, ilişkisi olduğu kadar e, gençliğin bütün hareketlerini sürekli gözlenebilir olmasının ba başka bir tarafı da var çocuklar üzerinde bizim üzerimizde de tabii ama onlar öyle büyüyorlar yani düşünürsen her hareketini kameraya yapıyor her noktasını gözlemlendiği bir, bir hareket farkında tabi her an farkındalıkla e, gözlemleniyor ve bir şekilde de her an o kameranın başka tarafında başka bir görünürlükte olmak istiyor. Yani görünürlük, gözetlenme, gözleme dinamiklerini bu çocuklar çok iyi biliyorlar. Çok farklı bir noktasında var. Yani bu da çok iyi. İki yüzlü mü davranıyorlar demek istiyorsun? Yani kameraya evet. başka kameranın ee, olmadığı bir iç dünyaları mı var? İletişim kurdukları, kapandıkları bir dünya mı oluyor hiç? Öyle bir kapanma da bence değil. Facebook ve internet o kapanmanın da bambaşka bir şekilde olduğunu. Yani internette ikinci dünyalar var. Evet, bambaşka e, dünyalar demek var. Demek alternatif var. E, ve orada inanılmaz fotoğraflar var. Bu özellikle Gecekondu muhallelerinde e, oturan çocukların fotoğrafları ve oradaki kendi kimliklerini oluşturma e, stratejilerine bir baksak hani insan gerçekten inanamıyor. Çok ilginç. E, herkes video klip yapıyor. Evet. Bu arada da yani kendilerini aşklarını, iç dünyalarını, şiirlerini sürekli ve hani birbirleriyle de değil çok rahat herkese ulaşabilecek şekilde ortaya da döküyorlar. Yani buna iki demek çok zor bence Koran. O zaman kamu Bambaşka tarafından bir şey. denetlenen alanın dışına çıkma özlemi diyelim. Çünkü kamu alanı ne steril bir şekilde denetlemeye çok. çalışan bir kamu var. Mesela işte. Alternatif bir dünya durum. yaratıyorlar. ...alternatif bir dünya yaratıyorlar, ben başka bir dünya daha o var. O zaman başka bir dünya da gerçekleşmeye başladı. Ve burada da mesela çok rahat uyuşturucuyla il ilişkilerini falan çok rahat ortaya koyuyorlar. Hiçbir sakınma yok. Yani ben hani hakikaten acaba doğru mu görüyorum diye bir daha bir daha baktığım fotoğraflar var. Yani hani bayağı uyuşturucunun da fotoğrafında olduğu fotoğraflar var, silahlar var. Evet. Bunların çok açık açık deşifre edilmesi var. Şimdi bir şey daha var. Aslında burayı da atlamamak lazım. Daha önce biraz bahsettik ama alt kültürlerin ilk defa yani daha hani Türkiye'deki daha alt sınıfların ilk defa alt kültür oluşturma durumunu görüyoruz. Yani ne demek alt kültür bu anlamda? Yani daha önce mesela arabes kültür vardı ama bu ailedeki bir, sor, bir sürü fertle paylaşılıyordu Anneyle babayla nerede dedeyle bile arabes kültür iç içeydi. Şimdi gençler kopuyoruz diyerek aslında kendilerini ciddi bir şekilde farklılaştırıyorlar. Bambaşka bir e, gençlik kültürü oluşturuyorlar. Ve bunun dinamikleri e, bildiğimiz ne arabesk kültüre uyuyor, ne pop'a uyuyor. E, biraz hip-hop tam belki karşılanabilir yani İlişki koptu diyorsun kuşaklar arasında. Kesinlikle kopuk. Yani evet. bu Facebook'ta görülen fotoğrafları onun dedesinin ya da anneannesinin ya da annesinin hani hiçbir şey yine hiçbir şeyin de değil. Hiçbir noktasında değil. Bambaşka bir dünyaları var. ayrı bir şey yaşıyorlar. Evet modern kamusal mekan aslında bir parça yani bütün dünyayı tasarlama şeyine ülküsüyle, idealiyle hareket ediyordu. Ama her ne kadar böyle bir ideale sahip olsa bile ...eklemleyebildiği alanı homojenleştiriyordu. Yani modern kentin oluşumunda bütün bu Victoria döneminin oluşmuş olan ahlakı vesairesi... ...aslında görünür yani bir dış görünüm vardı. İşte insanların şey yaptı. bir de onun dışında aslında özel alan vardı. Özel alan vardı. Bu, Şimdi bu, burada bu, tersine döndü. Bu, Bence bu bildiğimiz kamusal özel ayrımından bunu anlayamayız. Yeni yeni bakış açıları, yeni düşünceler geliştirmek durumundayız gibi geliyor. Yani hakikaten bu sanal ortam bambaşka bir şey yaratıyor. Yeni bir ikinci dünya var. Gayet de kamusal. Gayet de e, özel bir anlamda. İkisinin çok iç içe olduğu. E, yani bu underground denilen şey, yeraltı denilen şey çok katmanlı. Çok farklı katmanlar, çok farklı e, alanları var. E, i̇şte eklemlediği bir kamusal alan olmaktan çıkıyor. Bunu anlıyorum senin söylediğinden. Çünkü modern kamusal alanın kabiliyeti gücü aslında diğer kamusallık biçimlerini kendisine eklemlemesiydi. Onları modern soyut bir devlet kamusuna eklemliyordu. Dini mekanları, cemaatleri yani bütün her şeyi. Ama şimdiki senin söylemiş olduğun kamusallık bu şeyini kaybettiği için yani gerçek mekanla ilişkisini kaybettiği için Tamamen hı hı. sanal ortamda gerçekleştiği için bu hı hı. kamusallık yeni bir şey oluyor. Belki de hatta özel eklemlemiyor. Özel kamusalı eklemlemeye başladı. Yani o kamusallığı çünkü dönüştürerek insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi özel alanlarını kamusallaştırıyor. Çünkü eski kamusal alanın son derece tanımlı bir şey vardı. Öznesi yoktu. Devletti. Şimdi ise insanlar öznellikleriyle bu kamusal alanın içinde kendilerine yer açabiliyorlar ve etkileyebiliyorlardı. Yani bu ilginç bir değişim. Belki de bir demokratikleşme şeyi var burada. Çünkü Rizek'in dünkü yayınlanan yazısında da acaba güçlü bir gövdeyi nasıl oluşturabiliriz diyordu. Yani iki tarafında aslında hem yağmacılar hem saldırıları gerçekleştirenler bunların temsil ettikleri bir şey yok bir idealleri yok bir e, sadece sistemin krizde olduğunun sinyalini veriyorlar işaretlerini veriyorlar diğer taraftan dükkanları yak yakılanların da aslında bir günahları yok onlar da aslında şeyler kurban, kurban yani siz nasıl hatta sisteme eklemlenirsiniz der gibi onlara bir tepki gösteriliyor yani uyumlu olanlara karşı da bir tepkisi var bu insanların kendilerine benzediği halde uyumlu olanlara karşı dolayısıyla bu sistemin yani kazananı yok aslında bir çöküntü hali bu bir şey nasıl dönebilir yani bir şeye doğru gidiyor bir kriz hali dolayısıyla buna karşılık bunu dönüştürebilecek şey disiplini arttırmak Öfkeli insanları işte şey yapmak daha fazla cezalandırmak değil aslında yeni bir demokratik gövdenin oluşması bunu denemek lazım diye bitiriyor yazısını aslında ee, güçlü bir gövdeye ihtiyaç var derken. E, bunun koşullarını oluşturmak da sahiden yani e, bu farklı kamu yarar kavramlarının temsil edilebileceği bir e, karşılaşma alanı yaratmaktan geçiyor kapanma alanlarıyla değil çünkü ne kadar kapatırsak kapatalım. Kentin kamusal alanını tümüyle kapatamayız. Yani belli bir imkan yok. Yani İstanbul'un işte bu güvenlik listelerinden ibaret kılalım. Peki yoksulları nereye kapatacağız? Yoksulları da kentin dışına göndereceğiz. Ama onlara ihtiyacı var. Sistemin işte çevik kuvvette gördüğümüz gibi. Yani burada <gülüyor> gençlerle yapıyor bu çevik kuvveti. Şeyle yapmıyor. Uzaydan yeni yaratıklar ya da biyonik adamlar icat edip onları işte toplumun karşısına dikmiyor. Gene toplumun ham maddesini kullanıyor. Yani bu gençleri kullanacak sistem. Dolayısıyla sistemin bu yeniden üretim döngüsünde şeye kapatılmasının güçlü bir gövde oluşturacağını söyleyemeyiz tam tersine. Daha fazla şiddeti sağlayacak ve güvenliksizleştirecek bir durum yaratıyor. Kamusallık çünkü artık bir karşılaşma mekanı olmaktan çıktı. Herkes izole olmaya başlayacak. Belki bu dediğin şeyde yani bir karşılaşma alanı olarak baktığımız zaman... ...bu sanal ortamdaki... E, ...şeye... E, ...belki burada bir demokratik şey de olabilir... ...yani bu bir demokratik... alternatif bir demokratik e, şeye... ...işaret edebilir eğer... ...sistemin dışına çıkabiliyorsa... ...çünkü bu güvenlikli sistemin içinde bunu... ...kurgulamak giderek zorlaşmaya başladı. Ya aslında hani mesela... ...bu e, underground dediğim zaman... hani e, ...mesela rap dünyası... ...çok önemli bir açılımdı aslında gençler için. Açılım hala daha da. Yani, e, rap ile çünkü... E, ...bir sürü şeyi dile getirme şansları var. Kendilerine... E, ...o... ...barikatlarla dolu şehirde bir alan... ...yani işte... ...internetten dolayı olsun... E, Kıyafetlerinden dolayı olsun o çevrili duvarların üzerine yaptıkları grafitilerle olsun çok ciddi bir alan açma aslında. Yani bu e, çok önemli bir e, aslında, yani e, bu alt kültürlerden çıkan her şeyi çok önemsemeliyiz gibi geliyor. Yani çok çok değerli geliyor bana e, rap olsun, e, kaykayı olsun, bisikleti olsun, dansçısı olsun yani en azından e, o baskıyı hissediyor kopuyoruz diyor ve kopuyor yani hani dans ederek kopuyor ama kendini sanata iterek kopuyor ee, ve bu alanları hiç diyecek tıkamamak çok önemli şehirde şu anda yani evet, bu söylediğin e, tabii çok önemli bir şey internette zaten var oluyorlar ve yani gerçekten zorlayarak bir sürü alanı oluşturuyorlar yani bari şehirde küçük küçük böyle alanların da kendi kendine oluşmasına oluşanları yok etmeden hiç diyecek yani madem bir şey yapmıyor belediyeler yapamıyorlar ya da yapmıyorlar aslında. Yapmıyorlar gibi geliyor. E bari yok etmeden. Yani mesela ilk programda benim anlattığım bu bisiklet kaykay durumlarındaki çocuklardan bazıları biliyorsun Andol'dan geldiğini söylemiştim ve tutunamıyor. Fabrikadaki işini kaybetmiş ve geri dönüyor. Onu dönmüşler yani. 2 tanesi falan dönmüş. Evet. Yani bu, bu bu bu hani bu başka o, o baskıyı arttırmak işte. Halbuki yani bir küçük bir farkındalık, bir küçük destekle bu bahsettiğimiz sıkışmışlığı sadece internette kendini var edebilen durumu biraz daha rahatlatıp farklı noktaya çekme imkanı. İşte var. burada kültür endüstrilerinin hani bu içeriği sağlama şeyi var, durumu var. Çünkü eğer <gülüyor> raple kimse geçinemiyor yani normalde. Kaykayla da kimse geçinemiyor. Zaten Ama, onunla geçinmeyi de talep de etmiyorlar. Etmiyor. Ama işte buradan e, bir e, üst kültür e, şeyine dair ipuçları da çıkabiliyor. Yani işte Brüksel'de incelediğimiz bu kent merkezindeki müzik atölyeleri işte gençlere bu fırsatı sunuyordu. Tıpkı e, spor konusunda olduğu gibi. Belki bu açıdan e, değerlendirmek lazım. Yani güçlü bir gövdeyi oluşturacak şey gene de İstiklal Caddesi'nde gösteri yapıp geçimini sağlayabilen Gençler, dünyanın her yerinden gelen gençler. Kesinlikle çok yani, katılıyorum sana. Çünkü bu Gövde insanların... dediğin şey bizim evet. bizim entelektüel formlarda oluşturacağımız tartışmalar değil. Bu çocukları görmek aslında. Yani bu oluşumları fark edip bunları alan açmak. Gövde bu. Yani bu çok bu, önemli. Bu işi yaparak kentin kamusal hayatı içinde yer alıyorlar. Kendilerini geçindirebiliyorlar vesaire. Demek ki yani bu fiziki olarak da bunun bir karşılığı var. Kent yönetimi açısından, sorumlulukları açısından. İstersen böyle bitirelim. Evet, e, hızlı geçti nedense. <gülüyor> Dokunduğumuz konu yani e, sahiden e, temel bir konu. Onun için e, gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Se, yaptığın e, şeyler, e, gözlemler. E, belki gelecek programlarda da başka kentleri de getirip, Atina'yı, Barcelona'yı, evet. biraz hani bu dünya kültürler üzerinden değerlendirmemiz iyi olur. Evet, bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi evet, haftalar. haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal tutabiliyorum mesela. <Gülüyor> Hazırlayan ve Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Topusu, bulay bulay, basaltımadı ya. Yani Elektrikçiler terk etti. Her şey bu merkezi.